Rahmanı Rahim Suresi 21 ve 22 Andılsın ki sizin için Resulullah'ta güzel bir örnek vardır. Allah'a rahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok tezikredenler için. Müminler o birlikleri gördüklerinde dediler ki işte bize Allah'ın ve Resulü'nün Resul vaat ettiği bu. Allah ve Resulü doğru söylemiştir. Ve bu onların ancak imanını ve teslimiyetini altırdı. Bu ayet-i kerime sözlerini, fiillerini ve hallerini örnek edinme konusunda büyük bir ilkedir. Bunun için o toplulukların geldiği gün insanların peygamberi örnek almasını, onun sabrını, direnişini, bağlılığını, çalışmasını Allah Azze ve Celle'den sürekli olarak yardım bekleyişini kıyamet gününe kadar örnek almalarını emretmiştir. Bunun için allah Teala kararsızlığa düşüp sarsılan, korkan, sıkılan ve topluluğun geldiği gün dağınık dağınıklık arz edenlere karşı hamdolsun ki sizin için Resulullah'ta güzel örnekler var. Ona uyup onun özelliklerini kendinize rehber edinseniz ya sonra devamlı Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çokça zikredenler için buyurmuştur. Evet. Allah'a uman Allah'a kavuşmayı isteyen bütün müminler için kıyamete kadar öğrenir. Ancak Allah'ın resimleri. Evet. Allah subhanahu ve teala her halde her durumda onu örnek edinmeyi bizlere nasip etsin. 23 ve 24 Müminlerden öyle erlerde vardır ki Allah'a verdikleri ahde sadakat göstermişlerdir. Kimi bu uğurda damla verdi kimi de beklemektedir. Ve onlar hiçbir değiştirmeyle değiştirmediler. Çünkü Allah doğruları doğruluklarıyla mükafatlandıracak, münafıkları da dilerse azaplandıracak veya tevbelerini kabul edecektir. Muhakkak ki Allah gafur, rahim olandır. Allah ve teala ahitlerini bozan münafıkların Allah'a söz verdikleri halde bunu tutmadıklarını belirttikten sonra müminlerin niteliklerini anlatmaya başlıyor. ve onların ahit ve sözlerinde sadakat gösterip verdikleri ahde sebat gösterdiklerini bildiriyor ve kimi bu uğurda canını vermiş kimi de beklemektedir buyurmuştur Bukhara'dan gelen bir rivayette biz sayfaları mushaflar halinde istinsah ederken ben Aleyhisselatü Vesselam'ın okuduğunu duyduğum Ahzab suresinden bir ayeti araştırdım onu kimsenin yanında bulamadım. Sadece Ensar'dan Huzeyme İbni Sabit'in yanında buldum. Hazreti Allahu Teala Huzeyme İbni Sabit'in şahitliğini iki erkeğin şahitliği yerine saymıştı. Bunun üzerine bu ayeti onun şahadetiyle kaydettim. Bu ayet müminlerden öyle erler vardır ki Allah'a verdikleri ahde sadakat göstermişlerdir. 25 Allah küfür edenleri ile geri çevirdi ve hiçbir hayra nail olmadılar. Allah savaşta müminleri yetti, vallahi kâbi aziz olandır. Rabımız Ano ve Teala ilahi askerlerini ve rüzgarı göndermek suretiyle o toplulukları Medine'den uzaklaştırdığına haber veriyor. Eğer Allah vesîlən alemleri rahmet olarak göndermiş olmasaydı. Bu rüzgar o topluluk için at kavmini helak edip kasıp kavrucu rüzgarlardan daha şiddetli olurdu. Allah savaşlarda müminlere yetti. E, müminler düşmanlarının yanına gidip onlarla yüzde savaşma gereğini duymadılar. Allah kafirleri müminleri yurdundan uzaklaştırdı. Allah tek başına kullarına kâfidir, Kulunu o desteklemiş askerlerini şereflandırmıştır bunun için ve Vesselam Allah'tan başka ilah yoktur. O tek bir ilahtır. Vaadini doğrulamış, kulunu desteklemiş, askerlerini üstten kılmış ve o toplulukları tek başına yenmiştir. Artık ondan sonra hiçbir şey yoktur. Buyurmuştur. Yine bu kadar da rivayet ettiği bir hadiste Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz o topluluğa karşı dua ederek şöyle buyurmuştur. Allah'ım kitabı indiren hesabı çabuk gören Allah'ım. O topluluğu kahret. Allah'ım, onları hezimete ve sarıntıya uğrat. Allah savaştan müminlere yetti ayeti Müslümanlarla Kureyşler arasındaki savaşın durumuna işaret Gerçekten de öyle olmuş ve müşrikler Müslümanlarla savaşamamış. Aksine Müslüman Müslümanlar onlarla yurtlarında savaşmışlardır. 26 ve 27 Elmi kitaptan onlara destek olanları kalelerinden indirdi ve kalplerine korku saldı. Onlardan kimin öldürüyor kimin de esir alıyordunuz. Ve sizi onların yerlerine yurtlarına mallarına ve henüz ayak basmadığınız yerlere de varis kıldı. Ve Allah her şeye kadirdir. Daha önce de geçtiği gibi topluluklardan müteşekkil düşman askerleri gelip Medine yakınında konaklayınca Kurayza oğulları kendileriyle ve vesselam arasında mevcut olan anlaşmayı bozdular. Bu Madır kabilesinden Huyey ibn Ahtab'ın Allah'ına lanet etsin Kurayza oğullarının yurduna gelip reisler olan Kab ibn Esed'i yoldan çıkarıp ahdini bozulmaz sonucu olmuştur. Ona söylediği birçok söz arasında şunları da söylemişti. Yazıklar olsun sana ben sana devrin en güçlüleriyle Kureyşler ve onların çevre kabileleriyle Atsan kabilesi ve tabileriyle geldim. Onlar şurada duruyorlar. Muhammed'i ve ashabını kökten yok edecekler. Kavp ona şöyle demişti. Hayır. Allah'a anz olsun ki sen bana devrin en düşkünleriyle geldim Yazıklar olsun sana ey Huyey. Sen uğursuz birisin. Bırak bizi halimize. Böylece adamın sırtını diyerek onu yoldan çıkarmaya çalıştı. Neticede o da müsbet cevap verdi. Hüey ona şartı koştu. Topluluklar gidecek olur da kendilerinin durumunda bir şey meydana gelmezse onlarla birlikte kendisi de kaleye girecek ve onların yaptığı gibi yapacaktı. Kureyzoğlu rahitlerini bozup da bu haber aleyhissalatü vesselam'a ulaşınca o çok üzüldü. Bu durum ona ve müslümanlara gerçekten çok ağır geldi. Allah-u Teala teyidini gönderip Peygamberi zafer edince düşmanları ayakları sürçerek en ağır darbeyle kaybetmiş olup geri dönünce Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye kuvvetli ve muzaffer olarak geldi. Halk silahını çıkardı. Aleyhisselatü Vesselam o savaşın yorgunluğunu dindirmek üzere Ümmü Selemen'in evinde yıkanırken birden cibril dibadan bir sarık bürünmüş ve bir kenarını bırakmış olarak Atlas'tan bir heybenin asılı bulunduğu bir katın üzerinde belirdi ve dedi ki Ey Allah'ın Resulü silahını indirdin mi? O evet dedi Cibril ama melekler silahlarını indirmediler dedi. Şu anda ben topluluğun isteklerini bildirmekten dönüyorum. Sonra şöyle dedi Allah sana emrediyor ki Kurayza oğullarının üzerine yürüyesin. Evet. Cibil Kurayz oğullarının yanına ''Çünkü allah Teala bana onları saçmama emretti'' dedi. Bu yüzden Aleyhisselatü Vesselam aniden toparlanarak kalkıp Kurayz oğullarının üzerine yürüme emrini verdi. Kurayz oğulları Medine'nin birkaç mil uzağındaydılar. Bu sırada öğlen namazının vakti girmişti. Aleyhisselatü Vesselam sizden hiçbiriniz ikindiye Kurayz oğullarının yurdundan başka bir yerde kılmasın dedi. Halk yürümeye koyuldu ve yolda namaz vakti geldi. Bazıları yolda namazını kıldı ve Ali sallallahu bu sözüyle ancak acele yürümemizi kastetmiştir. Başkaları da Kureyzo yollarının başka bir yerde namaz kılmayınız demişti. Ali sallallahu her iki gruba da zorlamamıştı. Onların arkasından Ali sallallahu İbni Ümmü sellem Medine'de yerine vekil bırakarak yürümeye vekil bırakarak yürümeye koyuldu. Sancaklı Ebu Talipoğlu oğlu Ali'ye verdi. Sonra. Kurayz oğullarının yanında konaklayıp 25 gece onlara mahsara etti. Bu durumda önce onlar Evs kabilesinin reis olan Saad ibn Muaz'ın hakemliğini talep ettiler. Çünkü Kurayz oğulları cahiliyet devrinde Evs kabilesinin müttefikiydiler ve bu sebeple Saad ibn Muaz'ın kendilerine iyi davranacağını sanıyorlardı. Nitekim Abdullah İbni Ubey ibn Selul kaynak oğullarına bu şekilde davranmıştı. Bunlar da Saad'ın Abdullah İbni Ubey gibi davranacağını sanıyordu ve biliyorlardı ki Hendek Savaşı'nın olduğu günlerde Saad İbni Muazın kolunun orta damarından bir ok yarası almıştı. Aleyhissalatü Vesselam onun bu orta damarını dağlatmış ve kısa zamanda kendine gelmesi için mescidin orta yerine oturtmuştu. Saad İbni Muad ise şöyle dua etmişti. Allah'ım eğer Kureyşlerle harbi devam ettireceksen beni de bu savaş için bırakın. Eğer bizimle onlar arasında harbi devam ettiriyorsan savaşı devam ettir ve Kureyza oğulların hakkında gözüm ağrıncaya kadar benim canımı alma. Allah şükran okuvetana onun duasını kabul etti ve Kureyza oğullarının kendiliklerinden isteyip seçmeleri sonucunda onları Sa'd ibn Muaz'ın hükmüne boyun eğdirdi. Bunun üzerine İsa'tir ve onu Medine'den çağırttırdı ve Kureyzo'lular hakkında hakem olarak hüküm vermesini istedi. Saad İbn Muaz bir merkebe binerek yanlarına geldiğinde ona her türlü oturma kolaylığı sağladılar ve rahat ettirmeye çalıştırdılar. Elif kabilesi ise bu yüzden onu kınıyarak Ey Saad, onlar senin dostların, onlar hakkında iyi davran diyorlardı. Böylece Saad yumuşatıp onlara şefkatli davranmasına çalışıyorlardı Saad ise onlara bir cevap vermiyordu bu davranışlarını ilerletince Saad dedi ki şu anda Allah için Saad'ın hiçbir kınayanın kılamasını hale almaması gereken an gelmiştir bunun üzerine onlar Saad'ın kendileri oldukları gibi bırakmayacağını anladılar aleyhissalatü vesselamın bulunduğu çadıra yaklaşınca aleyhissalatü vesselam Efendimiz geliyor ayağa kalkın bunun üzerine Müslümanlar ayağa kalktı. İzam, ikram ve saygıyla onu oturttular. Onun ufarlık makamına saygı duyuyorlardı ki böylece Saad'ın vereceği hüküm infaz mevkeni olasın. Saad oturunca Aleyhisselatü Vesselam şunlar Kuraz Oğullarını işaret ederek sen hükmüne boyun eğdiler. Dolayısıyla sen onlar hakkında dilediğin gibi hükümler. Saad dedi ki benim vereceğim hüküm onlar için geçerli olacak mı? Ali selam evet dedi. Saat şu çadırlık oturanlar hakkında da geçerli olacak mı deyince Ali selam evet dedi. O Ali selam saygı, ikram ve iznam için yüce bir tarafa çevirerek Ali selam bulunduğu yöne işaret edip burada bulunan zat için de yeterli olacak mı deyince Ali selam evet dedi. Saat dedi ki Onlardan savaşmış olanların öldürülmesine, mallarının ve çocuklarının esir ve ganimet olarak alınmasına hükmediyorum. verdim. Amnisotrius'un buyurdu ki sen Allah'ın yedi kat göğün üstündeki hükmüyle hükmettin. Evet. Ve Amnisotrius'un emretti ve öldürülecekleri toprağa gömüldüler. Onlara yetecek kadar adam getirildi ve boyunları vuruldu. Öldürülenler 700 ile 800 kişi arasındaydı. Kadınlarıyla henüz ergenlik çağına ulaşmamış olan çocukları esir alındı. Malları da ganimet sayıldı. Bütün bu konular delilleri ve hadisleriyle geniş olarak Esire kitabında açıklanmıştır. Evet. Allah onlardan razı olsun. Onların iman ettiği gibi bizlere de iman etmeyi 28 18 ve 29. Ey peygamber, eşlerine de eğer dünya hayatını ve süslerini istiyorsanız gelin size bağışta bulunayım ve güzellikten salı vereyim. Yok eğer Allah'ı, ölümü, dahiret yüzünü istiyorsanız muhakkak ki Allah içinizden iyi davranan hanımlara büyük mükafat hazırlamıştır. Bu ayet-i kerime allah Teala'dan Resulullah'a bir emirdir. Hanımlarını serbest bırakmasını bildirmektedir. Onlar isterlerse peygamberden başka birisinin yanına gidip orada dünya hayatını ve süsünü elde edebilirler. isterlerse peygamberin yanında kalıp onun sıkıntılı hayatına dayanırlar, bu konuda muhayyerdirler. Ancak sabretmeleri halinde Allah katında sonsuz sevaba erişirler. Aleyhissalatü Vesselam'ın hanımları Allah'ı Resul'unu ve ahiret diyeceğini tercih ettiler. Bu sebeple Allah onlara hem dünya hayatının hayrını hem de ahiret hayrının hayatını bahşetti. 30 ve 31 Ey peygamber kadınları! Sizlerden her kim apaçık bir hayasızlıkla gelecek olursa ona azap iki kat katlanır. Bu Allah'a pek kolaydır. Sizden her kim de Allah'a veresine boyun eğip Hanım işlerse onun mükafatını da iki kat veririz. Hem biz ona cömertse bir rızıkta hazırlamışızdır. Allah subhanahu ve teala Resul'ün ve ahiret diyarını tercih ederek Resulullah'la beraber kalmayı kararlaştıran peygamber hanımlarına öğüt vererek onların durumunun diğer kadınlarla aynı olmadığını haber veriyor 32'den 34'e kadar ey peygamber kadınları sizler kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz eğer sakınıyorsanız edalı olmayın yoksa kalbinde bir hastalık bulunanlar kötü şeyler umarlar ve hep maruf söz söyleyin evlerinizde oturun ilk cahiliye devrinde olduğu gibi açılıp saçılmayın namaz kılıp zekat verin Allah'a ve itaat edin Ey ehli beyt! Allah muhakkak ki sizden eksikliği giderme ve sizi tertemiz temizlemek ister. Evinizde okulan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti hatırlayın. Muhakkak ki Allah latif, habir olandır. Bu da Allah'ın hem peygamberin hanımlarına hem de onun ümmetinin hanımlarına emrettiği bir edep tarzıdır. Allah subhanahu teala peygamberin hanımlarına hitap ederek, kendilerine emrettiği gibi Allah'tan korkmalarını ve onların diğer kadınlara benzemediklerini faadilet ve mertebe bakımından diğer kadınlarla aynı olmadıklarını belirterek sözde edalı olmayın buyuruyor. Yani yabancı biriyle konuşurken karşıdakinin kalbine hastalık atacak bir konuşmadan uzak durun buyurmuştur. Evlerinizde oturun yani ihtiyacınız olmadığı takdirde evinizin dışına çıkmayın. Şeri ihtiyaçlar arasında şartına uyarak camide namaz kılmakta yer alır. Aleyhissalatü vesselam Allah'ın cariyelerini Allah'ın mescidinden alıkoymayın. Ancak onlar camidele koku sürmeden çıksınlar buyurmuştur. Evet. 35 Değerli ki Müslüman erkeklerle Müslüman kadınlar Mümin erkeklerle Mümin kadınlar İtaata devam eden erkeklerle İtaata devam eden kadınlar Sadık erkeklerle sadık kadınlar Sabreden erkeklerle Sabreden kadınlar Huşu eden erkeklerle Huşu eden kadınlar Sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar Oruç tutan erkeklerle, oruç tutan kadınlar, iffetlerini koruyan erkeklerle, iffetlerini koruyan kadınlar, Allah'ı çok çözükreden erkeklerle, çok, çok eden kadınlar, işte onlar için Allah'a mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. Evet. İmam Ahmet'ten gelen bir rivayette, o peygamberin eşi Ümmü Selemen'in şöyle dediğini işitmiştir. Ben Aleyhisselatü Vesselam'a bize ne oluyor ki erkeklerin zikri geçtiği gibi bizim de Kur'an'da zikrimiz geçmiyor dedim. Bu konuda benim aklımda hiçbir şey kalmamıştı ancak bir gün minberden seslenişi beni korkutmuştu. Ümmü Selam'a der ki ben saçımı dağıtmış örüyordum. Sonra evimdeki odalardan bir odaya çekildim ve kulağımla hasırın ötesine dinliyordum. Baktım ki Aleyhisselatü Vesselam minberden şöyle sesleniyor. Ey insanlar Allah'u Teala buyuruyor ki deyip yukarıdaki ayeti okumuştur. Allah subhanahu ve teala bu ayeti imza etmiştir. Evet. ve selam Efendimiz siz doğruluğu doğruluğa sarılın. Çünkü doğruluk iyiliğe götürür. iyilik ise cennete. Kişi doğru söyleyip doğruluğu gözettikçe Nihayet Allah katında sıttık, Doğru söyleyenlerden yazılır Yalandan kaçının Çünkü yalan kötülüğe götürür Kötülük ise cehenneme Kişi yalan söyleyip Yalanı gözettikçe en sonunda Allah katında yalancı olarak Yazılır ve cehenneme Girer Evet Yine Aleyhisselatü Vesselam sadaka Günahları söndürür Tıpkı suyun ateşi söndürmesi gibi Sadakayı çok verim buyurmuştur. 36. Allah ve Resulü bir şeye hükmettiği zaman ne mümin erkekler için ne de mümin kadınlar için artık işlerinde bir seçme hakkı yok. Kim de Allah'a ve isyan ederse şüphesiz ki apaçık bir şekilde satmış olur. Kırayıç Kerim'i Aleyhissalatü Vesselam'ın kölesi Zeyd İbni Harisiye Esed kabilesinde Zeynep Binti Cahşi nikahlamak isteğiyle yanına gittiği zaman nazik olmuştur. Zeynep ben onunla nikahlamak istemem deyince Aleyhissalatü Vesselam hayır onunla nikahlanacaksın dedi. Zeynep ey Allah'ın Resulü kendi kendime oyun mu yapayım dedi. Onlar böyle konuşurken Allah Subhanahu ve Teala bu ayeti inzal buyurdu. Bunun üzerine Zeynep, Ey Allah'ın Resulü, benimle nikahlanmak üzere onu sen mi seçtin? Aleyhissalatü vesselam, evet deyince, Zeynep, öyleyse Allah Resulü'ne isyan etmem, ben de onu kendime nikahlarım, evet. 37. Hani sen onların kendisine nimet verdiği ve senin de nimetlendirildiğin kimseye diyordun ki, eşini bırakma ve Allah'tan kork. Allah'ın açığa vuracağı şey de içinde saklıyor, insanlardan korkuyordun. Halbuki en çok Allah'tan korkman gerekirdi. Nihayet reyt onunla bağını kopardığında onu seninle evlendirdik ki böylece evlattıkları eşleriyle bağlarını kopardıklarında onlarla evlenme kursusunda müminlere bir vebal olmadığı bilinsin Allah'ın emrini yerine getirmiştir. Allah subhanahu ve teala peygamberin kölesi Haris oğlu Zeyd'e söylediği şeyleri haber veriyor. Zeyd İbni Haris'e Allah'ın kendisine İslam nimetini ve Resulüne tabi olma lütfunu ihsan ettiği kişidir. Hani sen Allah'ın kendisine nimet verdiği ve senin de nimetlendirildiğin kimseye diyordun ki senin emrinde bir köleyken azat edip değerli şanı yüce bir efendi durumuna getirdiğin, kendisine dost ve sevgili kıldığın böylece kendisini nimetlendirdiği kişiye, nitekim Zeyd i̇bn sevgili oğlu Usamiye'de sevgilinin oğlu sevgilisi denirdi. Ayşe annemiz der ki, Aleyhisselatü Vesselam Usami'yi hangi seviyede savaşa göndermişse muhakkak onu seviyenin başkanı yapmıştır. Eğer kendisinden sonra yaşamış olsaydı onun yerine halife sayın ederdi, buyurmuştur. Evet. Cahiş kızı Zeynep Aleyhisselatü Vesselam'ın eşleri arasında evinerek şöyle derdi. Sizi aileleriniz evlendirdi. ben ise yedi kat göğün üstündeki Allah evlendirdi buyurmuştur. 38. Allah'ın kendisine faz kıldığı şeylerde peygamberin önüne herhangi bir güçlük yoktur. Bu Allah'ın önceden geçmişler hakkındaki bir sünnetidir. Allah'ın emri gereği gibi yerine gelmiştir. Rabbimiz oku ve Teala, Allah'ın kendisine farklı kıldığı şeylerde, Peygamberin üzerine herhangi bir güçlük yoktur. Peygamberi emrettiği helal ve haramlarda, ayrıca evlatlığı Zeyd Zeynep ile evlenmesi konusunda, ona bir güçlük yoktur. 39 ve 40, Allah'ın misaletini tebliğ edenler ondan korkarlar, ve Allah'tan başka kimseden korkmazlardı. Hesap görücü olarak Allah yeter. Muhammed sizin adamlarınızdan herhangi birinin babası değildir. Sadece Allah'ın Resulü ve peygamberlerin hatemidir. Allah her şeyi bilendir. Rabbimiz Subhanahu ve Teala burada tebliğ edenleri övüyor. Yani Allah'ın emrini mahrukatına ulaştırıp emanetleri yerine getirenleri ondan korkarlar onlar Allah'tan korkarlar ondan başka kimse, kimseden korkmazlar. Hiçbir kimsenin gücü onların Allah'ın risaletini tebliğ etmelerine engel olamaz. Hesat görücü olarak Allah yeter. Yardımcı ve destekçi olarak Allah kafidir. Burada ve her yerde insanların efendisi aleyhissalatü vesselam söz konusudur. Evet. 40'den 44'e kadar Ey iman edenler Allah'ı çokça zikredin Ve onu sabah akşam Tesbih edin Siz karanlıktan aydınlığa Çıkarmak için rahmet etmekte olan O'dur Peygamberleri de size dua ederler Ve o müminlere Rahim olandır ona kavuştukları gün onların sağlık temennileri selamdır. Onlara cömertçe bir mükafat hazırlamıştır. Allah subhanehu ve Teala mümin kullarına kendilerini çeşitli nimetlerle donatan, muhtarif insanlarla lütuflandıran Rab'larını çokça zikretmelerini emrediyor. Bu onlar için hem çok sevabda vesile olmakta hem de güzel bir ahireti hazırlamaktadır. İmam Ahmet'ten gelen bir rivayette Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz dikkat edin ben sizin amellerinizin en hayırlısını ve hükümdarınızın katında en arınmışını ve sizin derecenizi en çok yükselterek sizin için altın ve gümüş infak etmekten daha hayırlı olan düşmanlarınızdan karşılaşıp onların boynunu vurmanızdan veya onların sizin boynunuzu vurmasından daha hayırlı olan bir şeye haber vereyim mi? Onlar nedir ey Allah'ın resul dediklerinde Ali sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a özrü ve celleyi zekildir buyurmuştur. Yine Ali sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz görüyor musunuz şu kadın hiç çocuğunu ateşe atmak ister mi? Orada bulunanlar gücü yeterse hayır demişler. Ali sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a hamdolsun ki Allah'ı Teala kullarına şu kadının çocuğuna olan merhametinden daha merhametlidir. Onlara cennetçe bir mükafat hazırlamıştır. Yani cenneti. Cennetteki yiyecekleri, içecekleri, yiyecekleri, oturacakları mahalle, eğlenecekleri cariyeleri, tatacakları zevki ve gözlerini görmediği, kulakların duymadığı, beşer kalbine gelmeyen şeyleri ve muhtelif manzaraları hazırlamıştır. Allah bizi cennete girenlerden eylesin. 45'ten 48'e kadar Ey Peygamber! Biz seni muhakkak şahit, müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. İzniyle Allah'a çağıran ve aydınlatan bir ışık olarak. Mümilere kendileri için Allah tarafından büyük bir lütuf olduğunu müjdele, kafirlere ve münafıklara uyma, onların eziyetlerine aldırma. Allah'a tevekkül et, vekil olarak Allah yeter. Evet. Amr ibn Al Sunolu Abdullah'a rastladığında dedim ki, bana Ali sallallahu aleyhi ve sallamın Tevrat'taki vasıflarını anlat. O peki dedi. Allah'a am ki, Ali sallallahu aleyhi ve Tevrat'ta da aynı Kuran'daki vasfıyla tavsiye edilmiştir. Ey Peygamber, biz seni muhakkak şahit, müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Ümmiilerin bekçisi olarak ben Kuran'ın kulum ve resulumsun. Sana mütevekkil adını verdim. Sen ne diklaştı ve sersin, ne de ağırsın. Ne sokaklarda gezersin, ne de kötülüğü kötülükle savarsın. Sen affeder, bağışlarsın. çarpık milletler, la ilahe illallah deyinceye kadar Allah senin ruhunu kabzetmez. Sen o çarpık topluluklarının kör gözlerini açarsın, sağ kulaklarını işittirir ve hatalı kalpleri uyarırsın. Bu hadis buharide alışveriş bahsinde gelmiştir evet 49 ey iman edenler mümin kadınları nikahlayıp sonra ve onlarla temasta bulunmadan önce boşadığınızda artık onlar için iddia saymanıza lüzum yoktur kendilerini geçindirin ve güzellikten serbest bırakın bu ayeti kerimede pek çok ahkam mevcuttur bunlardan birisi tek başına ahde nikah tabirinin kullanılıp kullanılmayacağıdır. Kur'an-ı Kerim'de bundan daha açık bir ayet yoktur. Nikah gerçekte yalnız başına akit midir? Ancak Kur'an'da ayette yalnız başına akit tabiri kullanılmış çünkü mümin kadınları nikahlayıp sonra onlarla temasta bulunmadan önce boşadığınızda bulunmaktadır ki bu da kadınlarla birleşmeden önce boşamanın mübah olduğunu göstermektedir. Nikâhtaki şart, babanın izni, kızın rızası, iki şahit ve mihirdir. Evet. Velisiz nikâh haramdır. <gülüyor> <gülüyor> Ey Peygamber! Biz nehirlerini verdiğin eşlerini, Allah'ın sana ganimet olarak verdiği cariyeleri, seninle beraber hizmet eden amcanın kızlarını, halalarının kızlarını, dayının kızlarını, teyzelerinin kızlarını ve biz de eğer mümin bir kadın kendisini peygambere hibe eder de peygamber evlenmeyi isterse onu ki bu müminlerden ayrı olarak sadece sana has olmak üzere senin için helal kıldık sana bir zorluk olmasın diye müminlerin eşleri ve carileri hakkında ne hükmettiğimizi bildirdik Allah affurdur, rahimdir Rabbimiz Sübhanahu ve Teala peygamberine hitap ederek mehirlerini verdiği eşlerini kendisine helal kıldığını bildirmiştir burada sadece bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a hastır diye Muhammed ümmetine değil bu da Allah'ın Resulüne bir mutfudur elledir onlardan istediğini bırakabilir istediğini alabilirsin bırakmış olduklarından da arzu ettiğini almanda sana bir vebal yoktur bu onların gözlerinin aydın olması, üzülmemeleri ve kendilerine verdiği şeylere razı olmaları için daha elverişlidir. Allah kalplerimizde olan bilir, Allah alim halim olandır. Evet, Ayşem Hanım'dan gelen bir rivayette, o kendilerini Hazreti Peygamber'e hibe eden kadınları kınamıştı. Bir kadın kendini mehirsiz olarak sunmaktan hayal etmez mi demiş. Bunun üzerine Allah subhanehu ve teala onlardan istediğini bırakabilir, istediğini alabilirsin. Bırakmış olduklarında da arzu ettiğini almalı da sana bir veba yoktur ayetini buyurmuş. Bunun üzerine Hazreti Ayşe demiş ki, bakıyorum da Rabbin senin arzuların doğrultusunda çabucak ayet indiriyor demiştir. 52. Bundan sonra artık sana kadınlarla evlenmek veya güzellikten hoşuna gitse de, Kaviyelerin dışında hiçbirini başka bir eşle değiştirmek helal değildir. Allah her şeyi murakabe edendir. Evet. İmam Ahmet'ten gelen bir rivayette, Aleyhisselatü Vesselam vefat etmeden önce Allahü Teala diğer kadınlarla evlenmeyi ona helal kılmıştı. 53 ve 54 Ey iman edenler! Peygamberin evine yemeğe çağrılmaksızın ve vakitli vakitsiz girmeyin. Ama davet olmuyorsanız girin ve yemeğin yiyince de lafa dalmadan dağılın. Bu haliniz peygamberi üzüyordu. O da size bir şey söylemeye çekiniyordu. Allah ise hakkı söylemekten çekilmez. Peygamberin eşlerinden bir şey istediğinizde onu perde arkasından isteyin. Bu sizin kalpleriniz içinde, onların kalpleri içinde daha temizdir. Allah'ın Resulü'nü üzmeniz bundan sonra eşlerinizi nikahlamanız asla caiz değildir. Çünkü bu Allah katında büyük bir günahtır. Bir şeyi açıklasanız da bir deseniz de muhakkak ki Allah her şeyi bilendir. Bu ayet hicab ayetidir ve bu ayette bazı şer'i hükümler ve edepler anlatılmaktadır. Bu ayet Hazreti Ömer'in isteğine uygun olarak nazi olmuştur Fukar ve gelen rivayette Hazreti Ömer Rabbim'le üç noktada birleştim birincisi dedim ki ey Allah'ın Resulü İbrahim'in makamını namazgah edin sen bunun üzerine Allah subhanahu ve teala Bakara 125'i indirdi Siz de İbrahim'in makamında bir namazgah edin. ikincisi ben ey Allah'ın hanımların yanına iyilerde kötülerde giriyor onları engellesen dedim bunun üzerine allah Teala Hidab ayetini indirdi. Üçüncüsü, ben peygamberin eşleri Hazreti Peygamber'e fazla karşı gelince olur ki Rabb'i izin verir de sizi boşatır yerine sizden daha hayırlı eşleri ona verir dedim. Bunun üzerine Rabb'i o sizi boşansa o malız ona sizden daha hayırlı eşleri verir. Tahrim 5 ayetini inzal buyurdu. Evet. 55. Peygamberin eşlerine babaları, oğulları, kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, hizmetçi kadınları ve sağ ellerinin malik oldukları hususunda vebal yoktur. Ve Allah'tan korkun muhakkak ki Allah her şeye şahit alandır. Allah subhana kuvvetiyle önce aralarında akrabalarının da bulunduğu bazı kişilere kadınların görünmemelerini emrediyor. Bunun istismasını Nur suresinde şöylece belirtmişti. Süslerini kocaları veya babaları veya kocalarının babaları veya oğulları veya kocalarının oğulları veya kardeşleri veya erkek kardeşlerin oğulları veya kardeşlerinin oğulları veya kız kardeşlerinin oğulları veya kadınları veya cariyeleri veya erkekliği kalmamış hirmekçiler devlet kadınların mahrem yerlerini henüz anlamayan çocuklardan başkalarına göstermesinler. Nur 31. Orada zikdolandan başka fazla istisnalar zikredilmemiştir ki bu konuda Nur Suresi'nde yeterince anlatmıştır. Bu adamları tekrarlamaya gerek yoktur. Allah'tan korkun, muhakkak ki Allah her şeye şahit olandır. Yani gizli ve açık her şeyden, her yerde Allah'tan korkun, çünkü o her şeye şahittir. Hiçbir gizli ondan saklı kalmaz. Öyleyse gözetenin gözetleyişini siz de gözetin Duyuruyor. 56. Şüphesiz Allah ve peygamberi Allah ve melekleri peygamberi överler. Ey iman edenler siz de onu övün ve onun için selamet dileyin. Evet. Buhari'den Allah'ın peygambere salatı, Meleklerin katında onu övmesidir. Meleklerin peygambere salatı ise duadır. Bu ayetten maksatsa Allah subhanahu kuvveti kullarına peygamberin yüceliğinin yücesini mevkine haber veriyor ve onun kendisine yakın meleklerin yanında övüldüğünü, meleklerin de onun için mağfiret dediklerini bildiriyor. Sonra da sufle alemdeki insanlara, peygambere salat ve selam getirmelerini emrediyor ulvi ve suhli alemin varlıkları ona övgü ve senada iktifak edip birleşsinler. Evet. Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın kulun ve Resulün Muhammed'i öv, İbrahim ailesini övdüğün gibi Muhammed'i ve Muhammed'in ailesini mübarek kıl, İbrahim'in ailesini mübarek kıldığı gibi deyin buyurmuştur. Evet. Biz de Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz'i bu şekilde salat selam getiriyoruz. 57 ve 58 Muhakkak ki Allah'ı veresinde incitenlere Allah dünya ahirette lanet etmiştir. Ve onlar için horlayıcı bir azap hazırlamıştır. Mümin erkekleri ve mümin kadınları yapmadıkları bir şeyle incitenler doğrusu bir iftiraya ve apaçık bir günahı yüklenmişlerdir. Allah-u ve Teala Hazreti Peygamberi rahatsız edenleri onun emirlerine aykırı hareket edip yasaklarını işleyenlere ve bu konuda ısrar edenleri tehdit ediyor ve onlar için azap vaadını bildiriyor. Hazreti Peygamberi ayıp ve noksanlık ismat ederek incitemleri tehdit ediyor. Evet. İkvime bu ayet-i kerime resim yapanlar hakkında nazil oldu duyurmuştur 59'dan 62'ye kadar ey peygamber eşlerine kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle Üstlerini örtüyü kalsınlar zilbetlerinin bir kısmıyla yüzlerini örtsünler bu onların tanrıpta incitilmemeleri için daha elveriştedir Allah gafur, rahim olandır. Andersin ki münafıklar, kalplerinde hastalık bulunanlar, şehirde bozguncu haber yayanlar, buna son vermezlerse muhakkak seni onlarla mücadeleye çağırır da sonra çevrende az bir zamandan fazla kalamazlar. Lanetlenmişlerdir, nerede bulunurlarsa yakalanır ve hemen öldürülürler. Allah'ın daha önceden geçenler hakkında sünnetidir, sen Allah'ın sünnetinde bir değişiklik bulamazsın. Adam Subh'ana Kuvveti burada Müslüman kadının örtüsünden bahsediyor. Daha önceki inen ayetlerde Müslümanın kafasını örteceğini, baş örtüsünü yakalarının göğüslerinin üzerine koyacağını, burada ise dilbaplarından, örçüklerinden bir kısmıyla yüzlerini örtmelerine emrediyor ve gelen bir rivayette ise kadının her tarafı avrettir. Allah Sübâne Kıvâne Teâlâ kadına örtüsünü bu şekilde indiriyor. Tanımlık da incin nameleri için bu onlar için daha hayırlıdır. Bu Son Sonra allah teala, açıktan umunmuş görünüp işlerinde küfür gizliyen münafıkları da tehdit ederek andolsun ki o münafıklar kalplerinde hastalık bulunanlar zaniler olduğunu söylüyor şehirde bozguncu ve haber yayanlar yani düşman geldi savaş var diyerek yalan bozguncu haberi yayanlar bu davranışlarından vazgeçip hakka dönmezlerse muhakkak başlarına Allah'ın belası gelecektir 63'ten 68'e kadar insanlar sana kıyametten sorarlar de ki onun bilgisi ancak Allah katındadır ne bilirsin Belki de o saat yakında oluverir. Muhakkak ki Allah kafirleri lanetlemiştir. Ve onlara çılgın alevler hazırlamıştır. Orada temelli kalınlar, Ne bir dost ve ne de bir yardımcı bulamazlar. O gün yüzleri ateşte çevrilirken ne olurdu? Keşke Allah'a itaat etseydik. Peygamber'e de itaat etseydik derler. Ve dediler ki Rabbimiz biz büyüklerimize ve yöneticilerimize itaat etmiştik. Onlar da bizi yoldan saptırdılar. Rabbimiz onlara azaltan iki kat ver ve onları büyük bir lanetle lanetle. Allah subhanahu ve teala Resul'la kendisinin kıyamet konusunda bir bilgiye sahip olmadığını binaenaleyh insanlar kendisine bu konuyu sorarlarsa herhangi bir şey söylememesini bildirir. Araf suresinde de varit olduğu gibi bu konuda bilgiyi Allah'a havale edilmesini haber veriyor bilindiği gibi Araf suresi Mekke'dir bu sure ise medenidir Mekke dönemi boyunca peygamberin kıyamet konusundaki bilgiyi Allah'a havale etmesini durumunu devam ettirmiş ancak burada kıyametin yakın olduğu ifadesi indirilmiştir ve muhakkak ki Allah kafirleri lanetlemiştir onları rahmetinden uzaklaştırmıştır. O gün yüzleri ateşe çevrilirken ne olurdu? Keşke Allah'a itaat etseydik. Peygamberine itaat etseydik diye oradakilerin sezlenişlerini Allah bizlere bildiriyor. Evet, Allah bizlere böyle duruma düşmekten verebilsin. 69 Ey iman edenler Musaya eziyet vermiş olanlar gibi olmayın. Nitekim Allah onu söyledikleri şeyden uzak tutmuş ve o Allah katında değerliydi. Bu ayette maksat Bukhari tefsirde şöyle demiştir. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz, Musa Aleyhisselam çok hayalı bir kişiydi, çok kapalıydı tancından derisinin hiçbir yeri hiçbir yeri gözükmezdi. İsrail yollarından ona eziyet edenler dediler ki Musa derisinde ya abraştık veya şişlik veya bir afet bulunduğu için bu kadar gizlenip örtünüyor. Bunun üzerine Allah Subhanahu ve Teala Musa Aleyhisselam'ı onların söylediğinden uzak tuttu. Musa bir gün tek başına kalmıştı. Elbisesini çıkarıp bir taşın üzerine koydu sonra yıkandı. Yıkanmayı bitirince elbisesine doğru yöneldi. Almak istedi. Taş elbisesini zıplatarak kaçırdı. Musa hasasını alıp taşın peşine koştu ve ey taş elbisem ey taş elbisem diye söyleniyordu. Nihayet İsrail oğullarından bir toplumun yanına vardı. Onu Allah Azze ve Celle'nin yarattığı en güzel biçimde çıplak olarak gördüler. Böylece Allah onların söylediklerinden Musa'yı uzak tuttu. Taş durdu ve Musa elbisesini alıp giydi afasıyla taşa vurmaya başladı Allah'a and olsun ki Musa'nın 3-4 veya 5 darbesinin etkisiyle taşta iz kaldı işte Allah'a Teala'nın ey iman edenler Musa'ya eziyet vermiş olanlar gibi olmayın nitekim Allah onu söyledikleri şeyden uzak tutmuştu ve o Allah katında değerliydi ayetinin manası budur 70 ve 71 Ey iman edenler Allah'tan korkun ve doğru söz söyleyin ki O da işlerinizi düzlersin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve itaat ederse gerçekten büyük bir kurtuluşla kurtulmuş olur. Allah سبحانه ve teala mümin kullarına kendisinden korkmalarını ve onu görüyormuş gibi ibadet etmelerini emrediyor. Sonra da doğru söz söylemelerini bildiriyor. Sapıklığı ve eğriliği bulunmayan dost doğru söz söylemelerini böyle yaptıkları takdirde Allah'ın da kendilerinin yaptıkları işleri salih amele dönüştüreceğini, iyi işlerde kendilerini muvaffak kılacağını ve geçmiş günahlarını bağışlayacağını vaat ediyor Ayrıca gelecekte var ki olacak günahlarından dolayı da kendilerine tevbeyi ilham edeceğini bildiriyor. 72 ve 73 Gerçekten biz emaneti göklere, yeryüzüne ve dağlara sunduk da onlar bunu yüklenmekten çekindiler ve korkup titrediler. Onu insan yüklendi. Doğrusu insan pek zalim ve pek cahil oldu. Bunun sonucu olarak Allah münafık erkekleri ve münasip kadınları müşrik erkekleri ve müşrik kadınları azaba uğratacak. Mümin erkeklerle mümin kadınların tevbelerini kabul buyuracaktır. Ve Allah kafurdur, rahim olandır. Evet. i̇bn Abbas'tan Mertlen gelen rivayette emanet kelimesiyle kast edilen itaattır. Hz. Adem'e emaneti sunmadan önce allah Teala onu yerlere, dağlara ve göklere sunmuş. Onlar buna güç yetiştirememişler. Bunun üzerine Adem'e buyurmuş ki ben emaneti göklere yeryüzüne ve dağlara sundum. Onlar buna güç yetiştiremedi. Sana yüklenir misin? Adem demiş ki Rabbim ne var? allah Teala iyi davranırsan mükafat. Kötü davranırsan cezalandırılırsın. Adem emaneti almış ve onu yüklenmiş. İşte Allah'ı u Teala'nın insan yüklendi. Doğrusu insan pek zalim ve cahil oldu. Kavlin manası budur. Allah emaneti hakkıyla yerine getirenlerden eylesin. Rahmetini, bereketini üzerimizden eksiltmesin. Bu surenin faziletiyle bizleri de bereketlendirsin. Kabirde azıfı edersin. Öğrendiklerimizle amel etmeyi Hepimize nasip etsin Elhamdülillah